Kredi kartı kullandığı zaman kazanmış olduğu para puanları kullanmasında bir sakınca yoktur. Çünkü netice itibarıyla bu kredi kartındaki puanlar ticari kuruluşlarla bankalar arasında yapılan bir anlaşmaya göre verilmektedir. Hı hı. Yani hangi harcamaya ne kadar puan verileceğini bankayla satıcı kişi belirlemektedir ve müşteriye buradan para puanlar gelmektedir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ama e, şayet kişi bu puanları kazanmak için e, ihtiyacı olmayan bir şeyi alırsa, kendisine lazım olmayan e, ve olmayacak olan bir şeyi alırsa sadece para puan kazanmak için o zaman Hı -hı. bu puanları kullanmak caiz değildir. Ama kendiliğinden ihtiyaçlarımızı alırken evet. elde ettiğimiz para puanları kullanmakta bir problem yok. Evet, onlar bir e, sakınca yok. Evet. Çünkü bu netice neticede dediğim gibi bankayla satıcı arasındaki bir anlaşmadır.